Bismillahi r-Rahmanir-Rahim. Rabbil-Alamin. Allahumma inni ahamduk bima hamidik kulliha ma alimtu minha ve ma lam alem. Allahumma inni ahamduk bil ladi anta ahlhu ve azkur alaaka ve aşkuru nagmaaka ve adlak fi fi bil تعاليت علوا كبيرا وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا رب سواك أنت الأول قبل خلقك وأنت الآخر بعدهم والمحيط بهم والوكيل عليهم ومالك أمرهم وخالقهم وباصط أرزاقهم وقابض أرواحهم ومنتهى رغبتهم وسامع شكواهم والناظر إليهم وبيدك نواصيهم وفي قبضتك قلوبهم تعلم مثواهم ومتقلبهم وسرهم ونجواهم وإليك مردهم ومصيرهم وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين Vale ve acabih ve tabiğin, salatan ve selaman, nqrguhbihma abuab jinanke ve nistajlibuhbihma asbab rizwanke -e ve nuediuhbihma bazı hukuki alina bıfzlke ya Allah amin. <gülüyor> Hamdü sana lar, eşit, ezelden ebede kadar güzel övgüler, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allahumma, gerçekten ben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 Kalbin Vasıfları Bilmiş olmalıyız ki, Lafzatullah, Allah, lafzı, vacibül vücudun, yani, aklın kesin hükümle varlığını ispat ettiği vücudun, eşit varın ismidir. Ehli sünnet vel cemaatin ittifakıyla, Lafzatullah, başka bir lafızdan ayrılmış değildir. Yani, o şey ki, şiddetli belalar anında kendisine sığındığımız, eğlenceden, oyundan, geçimi temin için çalışmaktan soyulduğumuz zamanda kendisinden korktuğumuz, o şeyki sebebini bilmediğimiz, kendisini tanımadığımız halde sevdiğimiz, o şey ki Esma'il Hüsna'sını, Ali sıfatlarını bilmiş olduğumuz halde kendisine ibadet ettiğimiz, hakiki faili olmaksızın hiçbir fiil oluşamaz kaziyesine mebni, her zamanda kalben düşünülen şey, icat eden, tedbir eden, takdir eden, hakiki failin ismi Allah'tır. Celle Celaluhu. Allah Teala insanları tabaka tabaka yaratmıştır. Beşeriyet bütün insanları birleştirmiştir. Suret ve beden olarak, Mümin ve kâfir birbirinden ayrılmaz. Sima ve ahlak olarak birbirinden ap Derin düşünceli insan kafirin yüzü ile müminin yüzünü birbirinden ayırt eder. Dünya hayatı bütün beşerleri birleştirmiştir. Ama işin aslında bir değiller. Allah subhanahu ve taala'nın varlığına, birliğine, âli sıfatlar ve Esma-ül Hüsna'sıyla vasıflandığına, Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin de, onun Resulü ve elçisi olduğuna, haktır diye hüküm etmenin ismi tasdiktir. Kalbi tasdikin şartıyla, La ilahe illallahı ikrar etmenin ismi de imandır. İman da kalptedir. İnsanın kalp ve ruhuna hitaben, Allah ta'ala bütün insanları mükellef kılmış kendilerine bir takım şeylerin yapılmasını emretmiş, bir takım şeylerin yapılmasını yasaklamış, ikisinin arasında birçok şeyleri de serbest bırakmıştır. Ameller ve akitler olmak üzere, dini emirler iki kısımdır. 1- Amel, kulun zahiri azalarına, 2- Akitler, kulun batını yani kalp, ruh, ve sinir sistemine nispet edilir. Ve asıl itibariyle emirler ve yasaklar kalp ve ruha yönelir. Dinin emirlerine muvafık iş işlemenin ismi ibadettir. Namaz zekat gibi. Yasağından sakınmanın ismi taattir. İçki içmemek, zina etmemek gibi. Emrin muhalifini yapmak fısktır namazı terk etmek gibi yasaa uymamanın ismi masiyettir. İçki içmek gibi. 2. Akitler hak ve gerçeğe muvafık ise ismi iman ve ilimdir. İnanmadığı halde inanır gibi görünmenin adı cehil ve nifak, inkarı ise küfür ve şirktir. Ele وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضُغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَى وَهْيَ kalbu. <الْقَلْبُ> Dikkat edin! Gerçekte bedende bir parça et vardır. Yararlı olursa beden hepsi yararlı olur. Ve bozgunluğa uğrarsa beden hepsi bozgunluğa uğrar. Dikkat edin! O da kalptir. Mealindeki hadis-i şerifte beyan edildiği üzere bedendeki azaların taat ve ibadeti yahut fısk ve maasiyeti hasılı bütün amelleri kalbindeki akitlere, eşit iman ve ilme bağlanmıştır. Asıl itibarıyla kalben inanan, inkar eden ve inanır gibi görünen olmak üzere üç kısım beşer vardır. Mesela beşerden, A kalben ve ruhen inanan halis müminler vardır. Elif lam mim. Zalikel la raybe fihi hudal lil muttaqin. Ellezina yu'minun bil gaybi ve yuqimuness salate ve mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون الف لام Allah tarafından gelmiş yüce bir kitaptır Onda şüphe yoktur. Eşit teslimle okuyanlara şüphe vermez. Ve o takva sahiplerine has zaten doğru yolun ta kendisidir. O takva sahipleri öylelerdir ki hulusi kalple gayba inanırlar. Namazı dosdoğru ikame ederler. Kendilerine rızık olarak vermiş olduğumuz maldan bir cüz'ünü Allah yolunda harcarlar. Onlar öyle takva sahipleridir ki, sana indirilenin hükmüne de, senden evvel indirilenin hükmüne de inanırlar. Ve hiçbir şüpheye sapmaksızın gözle görür gibi gereğince ahiret gününe inanırlar. Onlar Rablerinden gelen tam bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar umduklarına ulaşmış, korktuklarından kurtulmuş olanların ta kendileridir. Maalindeki ayet-i kerimelerde gayba inanmak, tadili erkan üzere namazı ikame etmek, mal gibi nimetlerin bir cüzünü Allah yolunda harcamak, Kur'an ve önceki mukaddes kitapların hükümlerinin hak ve gerçek olduğuna hüküm etmek, görürcesine ahiret gününün varlığını tasdik etmek olmak üzere beş hasletle vasıflanmış ve bu sebeple müjdelenmişlerdir bil بِالْغَيْبِ Hulusi kalple gaybe inanırlar diye tercüme edildiği gibi görülmemeleri halinde yani gizlide dahi inandıkları yani doğruluğuna hüküm ettikleri zikir ve ibadetlerini icra ederler diye de tercüme etmek mümkündür. Bu takdirde B harfi zarfiyeti bildiren F harfi manasında olur. İş böyle olunca Birinciye göre hulusi kalp kast edilmiş, ikinciye göre hulusi kalple birlikte sıdık ve sadakat da kast edilmiştir. Yani, ihlas ve sadakat hem imanın hem ibadetin şartıdır. Çünkü sadakat olmaksızın nifaka, ihlas olmaksızın riya ve gösterişe yol açılır. Gözle görülmeyen, zahiri ve batini hislerle dahi bilinmeyen şeylere Gayb denilir. Allah subhanehu ve Taala'nın zat şerifi, cennet, cehennem, melekler, insan ruhu gibi şeyler gayb'dır ve gayba nispet edilir. Bunlara gaybi denilir. Söylemiş olduğumuz söz yahut yapmış olduğumuz hareketlerimiz Allah subhanehu ve Taala'nın dinine tıp atıp uyuyorsa buna ibadet denilir. İbadetin karşılığı gaybi faidelerdir. Mesela kıldığımız namazdan, müstahaklarına verdiğimiz zekattan, tutmuş olduğumuz oruçtan, hac yapmamızdan, zikir çekmemizden, Kur'an'ı tilavet etmemiz, eşit okumamızdan amaçladığımız sevaplar cehennemin azabından kurtuluş, cennet ve nimetlerine ulaşmak gibi şeyler gaybi faidelerdir be çok kafirler vardır innellezine kefru sawaaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim ghisawa ve gerçekte küfür edenleri inzar etsen de onlarca bir Kendilerini inzar etmesen de onlarca birdir. Onlar inanmazlar. Zira Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. Buyrulmasıyla da kafirler umursamamak sıfatıyla vasıflanmış ve inzar edilmişlerdir. Hep adet olmuş. İnzar kelimesini korkutmak diye tercüme ediyoruz. Aslında korkutmak, inzar kelimesinin lazimi manasıdır. Mutabiki manası ise inzar, sonuç itibarıyla işlenmiş fena bir iş sebebiyle başa gelecek türlü azap ve belalardan haber verip uyarmaktır. İnzarın zıddı tebşirdir. Bu ayeti kerimede Habibim sen, küfrün sonuç itibarıyla ebedi azaba sebep olacağını bildirsen de, bildirmesen de, her iki surette onlarca birdir. Yani kalplerinin ölü olması sebebiyle verdiğin haberleri hiçe sayarlar, umursamazlar demek istenilmektedir. Böylelerin kalpleri kapkara, kırılmış çömlek parçaları gibidir. c kalben inanmadığı halde inanır gibi görünen kop münafıklar vardır. Aslında münafıklar da iki kısımdır. Fak gibi olan nifak itikatta olduğuna göre bunlar İslam'la küfür arasında amelde olduğuna göre ihlasla riya arasında bocalayan insanlardır. İmanla beraber insanların kısmı azamisi inanır yaşamaz. Bir gün münafık, bir gün mücahit olurlar. Allah korusun, ne bakarsın, nifakın galebe çalmasıyla heder olup giderler. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, ümmetinin nifakın fakına girmesinden endişe ederek nifak ve riya'dan son derece sakındırmıştır. Mesela Huzeyfe radıyallahu teala anhu şöyle buyurur. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيضل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجتهم على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما وما أجلده وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيمَانٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadiseyi anlattı. Birincisini gördüm, ikincisini de bekliyorum. Bize dedi ki, gerçekte emanet önce insanların kalplerinin derinliğine iner. Sonra inen Kur'an'dan öğrenirler. Sonra sünnetten helal haram hükümlerini öğrenirler. Sonra da bu emanetin kaldırılmasından bahsetti ve şöyle buyurdu. İnsan gaflet uykusunu uyur. Bu esnada emanet kalbinden alınır da ufacık bir siyah leke halinde eseri kalır. Sonra yine gaflet uykusuna dalar. Bu sefer kalbinden emanetin kalan kısmı da alınır. Bunun da eseri kabarcık gibi kalır. Nitekim, Ayağının üzerine bir kor yuvarlandığında bir kabarcık hasıl olur. İçinde bir şey olmadığı halde kabarık görürsün. Derken insanlar o hale gelecekler ki alışveriş yapacaklar. Neredeyse emaneti ehline ödeyen birisi bulunamayacaktır. Fakat filan oğullarından emin bir adam var denilecek. Hatta herifin kalbinde hardal tanesi kadar iman olmadığı halde onun hakkında o ne akıllı, ne zarafetli, o ne metin adamdır denilecek. Türkçemizde zarafetli görünüş, durum ve ahlakça beğenilen kimse demektir. Ümmetini nifakın fakına girmekten sakındırmak maksadıyla da, Allah'ın Resulü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem, Sayusibu ümmeti da'ul umemi, fekalu ya Rasulallahî, وَمَا دَاءُ الْأُمَمِ قَالَ الْأَشَرُ وَالْبَطَرُ وَالتَّدَابُرُ وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ ثُمَّ الْهَرْجُ الْبَتَّةَ أُمَمَتِلَرİN HASTALIKLARI ÜMMETEMİN BAŞINA GELECEKTİR BUYURUNCA ÜMMETLERİN HASTALIKLARI NEDİR dediler. BUNUN üzerine, bildiğiniz MAL ÇOKLUĞUYLA BÖBÜRLENİP BÜYÜKLÜK taslamaktır. Gururlanmaktır. Birbirinden sırt çevirmektir. Dünyada, eşit, servette, riyasette yarışmaktır. Buğz etmektir. Azgınlık edinceye kadar cimriliktir. Sonra da birbirlerine girip savaşmaktır buyurdu. İş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi bugünkü tüm fitnelerden sakındırmaktadır. Sayılan fitnelere girmememiz için, bize mesaj vermektedir. Kulak vermeliyiz. Kendimizi heder etmemeliyiz. Kalplerimizi kötü vesvese ve hayali konuşmalardan saflaştırıp diriltmeye çalışmalıyız. Kafirler küfre davet eden, küfrü yayan, bir de davetçilere icabet eden ve sel gibi yayılan küfre giren taklitçiler olmak üzere iki kısımdır. Her ne olursa olsun Küfre hiçbir şey sebep olamaz. Zira küfrün illeti yoktur. Bilakis küfür kendisi illettir. Münafıklar da böyle. Yani bir kısım davetçi, bir kısım da davetçilerin tuzağına giren zavallı, zayıf insanlardır. Fakat zayıflik, fakirlik hiçbir sebep teşkil etmez. Zira iman davetine icabet etmekte zayıf, kuvvetli diye bir şey yoktur. Demek insanın kalbinde küfürle iman asla birleşmez. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Zira küfürle iman birbirine zıttır. Böylece küfür ve şirke götüren nifak da asla imanla birleşmez. Bilakis bu koyu nifak küfürden beterdir. Zira bunun da sebebi yoktur. Herhangi bir sebepten dolayı kalbinde hem nifaktan bir şube hem de kıvılcım kadar olsa dahi imanın parıltısından bir şube bulunan münafıklarsa vardır ve gittikçe çoğalır. Nifakın kalbe hükümran olmasının sebebi servet ve riyaset olduğuna göre bu tür nifak fakına girenin misali nehirde başı dönük gidip gelen kişiye benzer. Nitekim Katade radıyallahu taala anhu diyor ki: İnne Nebiyallahi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme kana yadrubu meselen lilmu'mini velmunaafiqi velkafiri. Ke mesli rahtin salasetin. Dafu ila nehrin fawaqa'al mu'minu faqata'a thumma waqa'al munaafiqu hatta idha kada yaslu ila'l mu'mini nadahu'l kafir anhalum ma ilayya fa'inni ahsha وناداه المؤمن أن هلم إليا فإن عندي وإندى ويحصي له ما عنده فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتا عليه الماء فغرقه وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتا عليه الموت وهو كذلك. نبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمن منافق. Ve kafir olmak üzere geçmek için nehre varan üç kişinin halini temsil vererek beyan etti. Ve münafığı suda başı dönük gidip gelen kimseye benzetti. Buyurdu ki, mümin nehre girip geçtikten sonra münafık peşine düşüp nehre girer. Mümine ulaşacağı yere yaklaşınca arkasından kafir, bana doğru gel çünkü hayatından korkarım diye çağırır. Mü'min de ona ''Bana doğru süratle gel, bulunduğum yerim yaklaştı ve yanıma'' diye çağırır ve artık kendisine nezdindeki bulduğu kurtuluşun nimet ve lezzetlerini sayar. Başı dönük olduğu halde sel üzerine gelip onu boğuncaya kadar münafık ikisinin arasında gidip gelmeye devam eder. Böylece ölüm kendisine gelinceye kadar şek ve şüphe üzere devam eder. Bu itibarla allah Teala münafığın halini مُذَبْذَب۪ينَ beyne ذَٰلِكَ لَا اِلٰهَ اُلٰىٰ ve لَا اِلٰهَ Kafirle Müslümanlar arasında bocalayıp ne onunla ne bununla birleşir. Eşit, samimi olur buyurmasıyla beyan etmektedir. Şehvani duygularına mahkum olan münafığın misali de iki sürü arasında gidip gelen dişi koyun yahut keçiye benzetilmektedir. Nitekim hadisi şerifte, مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَّاتِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً Münafıkın misali, şehvet kuvvetinin galebe çalmasıyla iki sürü arasında dolaşıp poğur, eşit aygır, eşit damızlığı talep eden dişi koyuna benzer. Bir kere bu sürüden sıyrılıp öbürüne, bir kere ondan nefret edip buna koşar. Buyurulmasıyla şehvetine mahkum münafığın hali beyan edilmiştir ve her türlü nifaktan sakındırılmıştır.